Takva azı sufiye mahsus kalmamaktadır. Her Müslümana gereken azıktır. Hem mesela 4. et suresinin 109. ayeti kerimesinde اَفَمَنْ أَسَّسَ ala عَلَى min مِنَ ve وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ Binasını Allah korkusu ve rızasının kazanılması üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır buyurulmaktadır. Hem mesela 5. Haçta boğazlanan hediyenin hükmünü beyan etmek esnasında, el Haç suresinin 32. ayetinde وَمَيْ يُعَظِّمْ شَاءَ اِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Her kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse, şüphesiz bu kalplerin takvasındandır buyurulmaktadır. Takva kelimesi burada sıdık, ihlas, haşyet, Allah Teala'nın sevgisi manasındadır. Yani Allah Teala'nın yüce saydığı şeyleri yüce saymak, ve en sevdiği şeyleri yolunda feda etmek, kalpteki takvanın semeresidir.